30 yaşında olan Ahmet Bey, 7 ve 4 yaşında olan kızlarından sonra üçüncü kez baba olmuştu. Doğumdan iki ay sonra Ahmet Bey yoğun bir yorgunluk ve kaygı hissetmeye başlamıştı. Oğlumun doğumundan sonra evde değişen dinamikler Ahmet Bey'i de etkilemişti. Geceleri rahat uyuyamıyor, işe uykusuz gidiyordu. Eşiyle arasına fiziksel ve duygusal bir mesafe girmişti. Aileye katılan bebekle birlikte masraflar artmış, evi geçindirmek Ahmet Bey'i zorlamaya başlamıştı. Acaba iyi bir baba olabilecek miyim endişesi hayat kalitesini daha da etkiliyordu. Ahmet Bey strese sokuyor, ekonomik olarak ailemin sorumluluklarını üstlenebilecek miyim düşüncesiyle uykuları kaçan Ahmet Bey eve geldiğinde bu duygu durumuyla baş etmekte güçlük çekiyordu. Hem eşiyle arasında hem de çocuklarıyla arasında iletişim olumsuz etkileniyordu. Ahmet Bey gibi babalık stresi yaşayanlar için bugün uzmanımız neler tavsiye edecek bakalım. Adım adım insan başlıyor. efendim adım adım insana hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine bir öyküyle başladık. Babalık kaygısını konuşacağız. Evet Ahmet Bey'in nezdinde tüm babalara Faydalı olmaya gayret edeceğiz. Efendim çok güzel, çok böyle hani yerinde olan konuklar vardır ya bugün yine benim çok kıymetli hocam konuğum olacak. Sizleri aydınlatacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı e, Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkürler. Pandemi dışında iyi sayılırız inşallah. O da e, çekilirse dünyanın üstünden İnşallah. daha mutlu olacağız. Tabii. İnşallah hocam o günleri umut ediyoruz. Evet. Ee, yakındır diye de dua ediyoruz. İnşallah. Ee, hocam şimdi kaygılı bir baba vardı. Öykümüzü siz de dinlediniz programın başında. Ve efendim izleyenleri seslenelim. Bu konuyla ilgili sizle muzdelipseniz şayet lütfen bizlere yazın. Instagram hesabımız adım adım insan. Oradan takip edebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderebilirsiniz diyelim. Çok vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Evet hocam hep anne Annelik depresyonu, annelik evet. hüznü, lohusalık depresyonu diyoruz. Ah babaları hiç düşünen yok. Yaşanıyor evet. da böyle bir durum. Tabii. Haliyle bir de şunu şöyle bir araştırma var çalışmalardan. Her on babadan biri depresyona yakalanıyor. Evet. Bu evet. bir gerçek. Evet. Ee, biraz biz farkındalık oluşturmak adına hı hı. bugün Ahmet Bey üzerinden hem böyle vaka analizi hı hı. yapacağız. Hı hı. Ee, tam böyle işin pirini evet. çağırmış olduk. Evet. Ee, Ahmet Bey'in durumunu değerlendirelim hı hı. hocam? Tabii. Şimdi... Erkeklerde özellikle kadınlara kıyasla mesela iç dünyasını açma, olumsuz duygularını, üzüntülerini, kaygılarını söyleme oranı daha az. Hani toplumsal böyle bir yüklenen bir rol var. Evet. İşte güçlü olmalı, duygularını göstermemeli, saklamalı gibi ama tabii bir şey yaşanıyorsa hani insanoğlu sonuçta kadın erkek hepsinde kaygı, üzüntü, işte keder bunlar var olan duygular. Bu duygular saklandığında hani e, sorun ortadan kalkmıyor. Siz hani bir şey söylemediğinizde onu içinizde yaşıyorsunuz. Davranışlara yansıyor, yüz ifadelerine yansıyor, muhakkak yansıyor. Hatta saklandığında ve ortaya konulmadığında yani davranışlarla tutumlarla ortaya koyulduğunda belki de daha da sıkıntı olabiliyor. Çünkü siz bunu ifade etmediğiniz kaygınızı, üzüntünüzü ve davranışa da yansıdı O zaman karşı taraf bunun sebebini anlayamayıp daha ters tepki verebiliyor. Ee, kaygı ve depresyon her türlü değişiklik durumunda yaşanan bir şey. Hatta önce kaygı yaşanır ardından bu depresyona dönüşür. Mesela şeyi düşünelim hani bu salgın ilk çıktığında mesela çok kaygı yaygındı. Evet. Daha sonra ne oldu? Giderek depresyon depresyonla birlikte de mesela davranış olaraktan ne bileyim işte umursamama falan aldırış etmeme gibi şeyler de başladı. Bunun bir kısmı da depresyonda. Şimdi e, her yeni durum belirsizliktir yeni bir şey. Mesela e, bir insan diyelim işte e, evlendi hani bu bir belirsizlik zaten. Şimdi bunun üzerine çocuksuz biriyken e, ne oluyor? Yeni bir duruma geçiyor çocuklu birisi olma haline. Şimdi Çocuklu birisi olduğunuzda bu hem kadın için hem erkek için. Yeni Yine. bir şey. Ee, genelde de hani hep pozitif düşündür. Yani güzel bir şey işte çocuk sahibi oldu ama o aynı zamanda bir kayıptır. Neyin kaybı? Artık e, çocuksuz olmalı. bir insan olma durumunun kaybı. Ve dönüşü olmayan bir kaybı. Ve dönüşü olmayan bir şey. Hayat boyu sürecek bir şey. Şimdi e, insanların ama böyle dönüşü olmayan seçimlerde değil mi? İnsanlar çok zorlanır. Öncesinde de zorlanır. Daha sonra da zorlanır. Mesela diyelim siz bir Yeni bir ev e, alacaksınız işte gezdiniz e, hani çok sıkıntılı bir süreç olmayabilir eğer paranız varsa. İşte bakarsınız evlere hangisi güzel seçersiniz ama o seçimi o süreci şöyle yaptığınızı varsayalım. Siz bir ev seçeceksiniz ama o hayatınızın sonuna kadar yaşayacağınız bir ev olacak. Yani taşınma imkanı bir daha olmayacak. Evet. Bunun düşüncesi bile insanı evet. ürkütmüyor mu hocam? Ürkütür evet. işte bunun gibi bir şey yani böyle artık hani. Baba olma hali de böyle bir hal. Ha kişi, bazı insanlar mesela bunun çok bilincinde olmayabilir, çok üzerinde düşünmeyebilir, çok aldırış etmeyebilir. Hani vardır ya hayatı olduğu gibi yaşayan insanlar. Ama işte bahsettiğiniz oranlardan görülüyor ki herkes hayatı böyle yaşamıyor. Ee, yine biliyoruz ki insanların yaklaşık bir yüzde ellisi mizaç olarak daha karamsar, daha kötümser. Hani bu... Klinik depresyon anlamında demiyorum. Evet. Genel böyle, böyle bir kişi öncelikle e, bu durumda yani bu değişiklik durumunda bir kaygı yaşar. Hani bugün biz konumuz e, erkeklerde babalardaki depresyon olduğu için söylüyoruz. Anne için tabii bu daha da e, belki ön planda olan bir şey. E, babanın farkı tabii onu doğrudan doğruya o süreci hamilelik sürecinde anne... Fizyolojik anlamda geçirirken hani baba da o sürece eşlik ediyor. Bu neyi getirebilir? Bir kere ilişkide bir değişiklik artık. Yani artık e, eski ilişki kalıbı yerine yeni bir ilişki kalıbı doğuyor. Şimdi kişi bu yeni ilişki kalıbına ne kadar hazır acaba? Hmm. Mesela çok Ahmet Bey'in öncesini bilmiyoruz ama hmm. e, bazen mesela terapide öyle durumlar oluyor ki e, uzun zaman mesela çocuk sahibi olmak konusunda tereddüt eden bunu erteleyen kişiler olabiliyor. Bunların belki herkes zanneder ki hani hep kadınlar onu daha kaygısını yaşıyordur. Erkek. Erkeklerden yaşayan olabiliyor. Baba oluyor. olmaya hazır değilim diyen evet, insanlar çok. var. Bunu mesela çok çeşitli sebepleri oluyor. Sorumluluğu nedeniyle oluyor. Hayat şartları nedeniyle oluyor. Finansal maddi imkanlar nedeniyle oluyor. Çünkü bir çocuğu büyütmek artık günümüzde hani bir sektör bu. Evet. Ana sınıfıyla, ilkokuluyla, şeyiyle. E, Hocam her doğumuyla ayda bir, evet bir de her üç ayda bir kıyafeti yenileniyor ayakkabısı Kıyafet, yani, normal bizim tabii. gibi değil belki değil mi? Evet, idare edebiliyoruz ama evet. çok çabuk küçülüyor görüyoruz Çünkü, bunu. Bir takım şeyler doğumdan itibaren başlıyor evet. yani o doğum nasıl olacak nerede olacak Hı. doğum sonrası ne Bakın. yapılacak hele bir de geleneksel şeylerde. O ziyaretler orada yapılacak verilecek ikramlar yani her şey her şey kısacası. sıkıntılı yani şimdi bir kişinin böyle bir stres bu bir sıkıntı stres dediğimizde hani kişiyi zorlayan yük olan şeyi kastediyoruz. Bu yükü taşımaya ne kadar hazır? Hani bazı insanlar strese dayanma kabiliyetleri daha yüksek. Nasıl olabilir bu? Önceden zaten alışmış olabilir. Yani çeşitli stresleri yaşayarak ama bir kısım insanda olabilir ki böyle çok koruyucu kollayıcı bir çevre içinde her şeyi kendisi adına bir şeyleri birileri kotarmıştır yaptırmıştır kurtarmıştır. Kendisi sonucu şey yapmıştır ama şimdi diyelim yatağınızı birisi yapabilir efendim arabanızı birisi alabilir işte size bir şeyi öğretebilir ama belli bazı şeyler vardır ki ee, telefonunuzu alabilir şu bu ama belli bazı şeyler vardı ki sizin bizzat bunu yapmanız gerekiyor. Yani çocuğunuz babalık sizden da başka evet. kimse babalık yapamaz. yapamaz o sorumlulukları yapamaz. değil mi hocam? Ha, onu zorlayan insanlar da olur mu? Olur. Yani e, babaanne, e, dede işte e, bunlar devreye girebiliyor. Özellikle bizim gibi daha aile ilişkilerinin yoğun olduğu toplumda ama Günümüzde hani o da azalıyor. Giderek iş başa düşüyor, sorumluluk başa düşüyor. Bu durumda yeterince hazırlığı yoksa, yeterince tecrübesi yoksa, psikolojik olarak dayanıklı değilse, zaten psikolojisi kaygıya, depresyona eğilimliyse ama iyi kötü idare ediyorsa bu üzerine binen yükle birlikte o terazinin dengesi bozulabilir. Zaten ilişki iyi değilse, hani çünkü işte... İkisi diyelim kadın erkek birlikteyken işte evli ve çocuksuzlar o iyi kötü zorlanarak dengede götürüyorlar. Evet. Çocuğun getirdiği stresin binmesiyle o terazi tamamıyla dengeden çıkabilir. Evet. Bunların hepsi babalıkta görülen kaygının depresyon nedeni ama tekrar başa dönüyorum erkeklerde bu kendini doğrudan doğruya duygusal nisanla anlatarak ifade etmediği için bazen maskeli şekilde görülebilir hı hı. işte davranış bozukluğuyla görülebilir değişik evlilik dışı ilişkilerle görülebilir alkolle görülebilir efendim sigarayı arttırmakla görülebilir yani farklı farklı şekillerde evet. de kendini gösteriyor. Yani şöyle biraz hayal edelim aslında değil mi? Hiç kimseyi biz hiç bir erkek hani yakınlarımızda, eşimiz olsun, kardeşimiz olsun, komşumuz olsun, baba olmuş bir beyefendi gidip ya ben çok kaygılıyım. Çocuk nasıl büyüyecek ne yapacak duyduk mu böyle bir şey mümkün evet. değil. Bunu demek zaten acziyet ve zayıflık olarak Kesinlikle. algılanıyor ve bu e, anlamda kendi içinde yaşıyor. Ama nasıl yaşıyor belki evliliğinden uzaklaşıyor, evliliğinden Doğru. uzaklaşıyor, farklı kaçıyor. Ilişk kaçıyor. Evet far farklı maalesef ilişkiler başlayabiliyor bunlardan. Hep bu süreçte dikkat ettiyseniz hocam bazı aldatma durumları maalesef Evet. Yani bu süreçte de duyuyoruz biz Olabiliyor. danışanlarımızdan. Ee, işte maskelenmiş bir duygu evet. durumu. Şimdi Ahmet Bey hakkında biraz detay vereyim o zaman size. Şimdi Ahmet Bey'in bir yedi, bir de 4 yaşında iki tane kızı var üçüncüsü oğlan yani erkek çocuğu. A, iki kızdan sonra bir de erkek evet. oldu. Çok mutlu olması gerekirken Hı -hı. üçüncü çocuk bir sürpriz olarak geliyor aileye. Evet. Şimdi belki ilk iki çocuk biraz daha elden ayaktan hani kendi başına biraz durmaya başladı. 7. sınıf ve 4 pardon 7. yaş ve 4. yaş. Biraz daha hani anne babadan evet. azıcık evet. bir tık ayrıldığı bir dönemdir. E, bu tam kurtulunuyor hani bir çocuk şey yapıyor e, biraz daha kendi başına evet, evet. yemeğini yiyor artık kendi başına vakit Hı -hı. geçiriyor. Anneden babadan bağımsızlaşmaya başlıyor tekrar bir bağ daha evet. geliyor. Belki bu da sarsabiliyor mu aileleri? Elbette çocuk ayak bağı değildir gönül can, can bağıdır ama e, bunlar da yaşanıyor maalesef. Şimdi şöyle düşünelim e, bebek ilk doğduğunda %100 bakıma muhtaç. Tek başına hani hiçbir anını geçiremiyor. Hatta o yüzden dolayı özellikle de emziriyorsa bu anneye düştüğü için neredeyse hani 24 saati onunla geçiyor. Hani kadınların daha iyi bileceği Doğru. bir şey çocuk sahibi olan. Şimdi bu dönemde ister istemez bir bunalma, daralma hani evet çok sevilen bir şey ama aynı zamanda büyük. Şimdi... Ee, yaş ilerledikçe de giderek hani o e, en azından fiziki açıdan, hayatta kalabilme açısından olan e, yük azalıyor. Hani Ay. duygusal yük tabii ki her zaman devam eder. Hı hı. Şimdi e, bu hikayede de hani az çok artık kendini kurtarır ne bileyim e, işini gücünü görür gibi e, olmuş iki çocuk. Özellikle gerek annenin doğum sonrası depresyonunda gerekse Babanın depresyonunda ilişkili bulunan bir nokta şu, hazır, kendini hazır hissetmeden plansız bir şekilde bir çocuk sahibi olma yani bir sürprizle. Şimdi kişide dediğim gibi hani buna bir psikolojik man zaten güçlü bir yapı varsa bu ani sürprizde tolere edebilir ama yine zaten hani psikolojik man başka sıkıntılar nedeniyle ruhsal olarak zorlu bir durumdaysa Üzerine binen böyle bir beklenmedik durum yeniden bir e, stres eklenmesiyle depresyona yol açabilir. Depresyon dediğimiz hani ruhi çökkünlük. Oradaki çökkünlüğün nedeni şu olabilir. Şimdi e, fiziken kaldıracağımız yükün sınırını biliriz insanlar olarak. İşte ben ne, ne bileyim 200 kilo kaldırır mısın deseler hiç düşünmeden hayır kaldıramam. Valla 15 kilodan fazlasını kaldıramam. Evet. Herkes bilir evet. sınırını ve bundan dolayı da bir ayıplanmaz. Aa ben 200 kiloyu niye kaldıramıyorum falan <gülüyor> hani hal tercih değilseniz evet. ne bileyim rahmetli Naim Süleymanoğlu gibi kaldıramazsınız. Bundan da hiç kimse gocunmaz ama şöyle düşünelim ruhsal olarak da bizim bir kaldırma gücümüz var ve ruhsal olarak da üzerimize binen yükler var. İşte babalık bir yüktür, annelik bir yüktür, maddi koşullarla ilgili yaşadığınız sıkıntılar bir yüktür, başınızın ağrıması bir duygusal yüktür, hı hı. işte bu pandemi dönemi insanların tamamı için bir yüktür gibi özel ve genel yükler var. Hı hı. Peki bunları görebiliyor muyuz? Şimdi ben sizi gördüğümde aa bu insan ne taşıyor ruhsal olarak ne kadar yüklenmiş gör, bilmiyorum. Şimdi kişi de bunu kendisi de aslında farkında değil. Hı hı. Hani nerede taşıcağının daha sonra ama belli bir noktadan sonra bu kişinin kaldıramayacağı boyuta ulaşınca kişi ister istemez bir kaçınma, kaçma çabasına girişiyor. Hı hı. Azaltmaya başlıyor bir şeyleri. Azaltmada da nasıl olur? Hani ben neleri azaltabilirim? Efendim mecbur olduğum şeyleri azaltabilir miyim? Hayır işe gitmek zorundayım, para getirmek zorundayım eve. İşte iyi kötü ne bileyim yemekti bakımdı ama bunun dışında yapması zorunlu olan ne varsa hani onları yapıyor. Yapması zorunlu olmayan şeyleri de yapmamaya başlıyor. Yapması zorunlu olmayan şeyler nedir kişinin hayatında aslında? Daha ona psikolojik anlamda iyi gelecek şeyler işte bu hobileri olabilir, bir arkadaş sohbeti olabilir, bir işte gezip bir Bolalar. dolaşma, yürüyüş yapma olabilir. Ne bileyim sevdiği bir diziyi seyretmek olabilir falan. Şimdi e, bu durumda ne oluyor? Diyelim e, oturup atıyorum bir dizi seyrediyorlarsa bir televizyonda karı koca şimdi bunu seyredemeyecek tabii ki. Yani tamam anne ilgilensin diyelim ama onun da yorulduğu zamanlar işte babanın devreye gireceği zamanlar olacak. Baba o çocuğu idare etmeye alışık değilse değil mi o, o zaman bir problem ya da tam tersi tamamıyla anne kendini vakfetmiş dört dörtlük bir anne. Bu sefer ne oluyor dışlanmış bir baba yani o ilişkinin içinde hani eşi tamamıyla kendini e, çocuk, çocuğa vakfetmiş. İhmal edilen bir koca. Evet e, bunu da çok duydum ben hani e, çünkü erkeklerde de bağımlılık olabiliyor. Az önce söyledim hani çekinen niye çocuk sahibi olmuyorsun? Çünkü hocam o zaman benimle diyor yeterince İlgilen ilgilenmez Çok bencici bir istek ama zaman. Alenen bunu he? söyleyebiliyor insanlar. Evet. Hani bunu fark etmesi de bence. Ya ben kendi rahatımdan ödüm vermem baba olmam. Şöyle rahat değil, rahatsız olacağı için aslında bir kısmı. Doğru. Kendi rahatım dediği eşinin kendisine o ilgisi evet. alakası yani değil mi? Yani o ilgi olmadığında rahatsız hissediyor. Evet. Ba Sorun bağımlı kişilik aslında. yapıları da var yani. Evet. Ya da hakikaten e, duygusal olarak... Sıkıntı yaşayan kişiler var yani bağımlı hmm. derken mesela bizim yanında biri yokken ya da desteklemiyorken sıkıntı yaşayan insanlar var. Sürekli yanında birilerinin olması gerek Yani kişi kendi kendini eğlendiremiyor. Kendi kendine kaldığında sıkıntı yaşıyor. Hmm. O sürekli birinden o enerjiyi alması gereken insanlar var. Tabi bunlar hep bir problem oluyor. Dışlanma bir problem. Bir diğer şey de mesela. Kendisi kendi çocukluğunda baba ile baba figürüyle iyi bir ilişki iyi bir bağlanma kuramadıysa onunla özdeşim yapamadıysa kendi çocuğuyla da o bağlanmayı gerçekleştiremeyebiliyor. Çünkü enteresan bulgular var biyolojik anlamda da bildiğimiz bağlanma ile ilgili. Çünkü bağlanma sağlıklı bir bağlanma çocuğun yetişmesi açısından şart. Bu anne ile olduğu gibi babayla da aynı şekilde olabiliyor. Şimdiye kadar hiç konuşmadık, konuşmadık şey olarak, hocam. Evet. Lütfen buraya girelim mi? Niye? Evet. Anne ile bağlanma, sağlıklı bağlanma, kaygılı bağlanma, evet. güvenli bağlanma. Yani bütün ekranlarda, bütün hani kitaplarda hep evet. bu var. Babayla bağlanmayı belki de ekranları başındaki evet. izleyenlerimiz ilk defa duyuyor. Babayla sağlıklı bağlanmak nedir? Kaygılı bağlanmak nedir? Biraz Şöyle, bahsedelim bundan e, hocam. Şimdi, Çocuğun ihtiyaç duyduğu anda ona bakım verecek, ona sahip çıkacak yani biyolojik anlamda bir kere bakımını sağlayacak biri olması gerek. Bu bir şey. Ha bunu anne de yapabilir, baba da yapabilir ve yaptıkça o sağlıklı bağlanmanın bir adımı. İkinci şey çocuğun teşvik edilmesi, yaptıklarının beğenilmesi, yüreklendirilmesi dediğimiz bir şey var. Bu da önemli çünkü bu da neyi geliştiriyor? Çocuğun bağımsızlaşmasını şey yapıyor sağlıyor. İkinci önemli üçüncü hatta oluyor önemli ihtiyaç hani fizik ihtiyaçtan sonra çocuğun örnek alabileceği idealize edebileceği bir figür de olması gerekiyor. Rol model. Onu, rol model hatta daha sonra bu bağlanma kuramını geliştirenlerin bir kısmı değil ama self psikolojisi kendilik psikolojisinin ortaya attığı bir diğer kavram var ikizlik denilen bir his yani onunla kendini aynı hissedebilme bir hissedebilme yani o düzey şimdi siz onunla kendinizi aynı hissedebildiğinizde ne oluyor o yanınızda olmasa bile o içinizdeki onun temsiliyle birlikte sanki o yanınızdaymış gibi kendinizi güçlü hissedebiliyorsunuz bunların hepsi anne ile oluşabildiği gibi babayla da birebir oluşabilir hatta bazen ee, hani anne ya da baba olmayabilir, vefat edebilir, ayrılınabilir. O durumlarda mesela bunun yerine geçen bir başka figürle de oluşabiliyor. Hatta ve hatta erken dönemde e, evlatlık alınmış çocuklarda yapılan ve onların anne ve babalarında yapılan çalışmalar var. Aynı e, bağlanma onlarla da oluşabiliyor. Beyin açısından bakıldığında hormonal açısından açıdan bakıldığında da aynı etki görülebiliyor. Evet. Ee, burada o, o anlamda ümitsiz olmamak lazım böyle bir durum yaşayanlar için. Ne kadar önemliymiş değil mi? Sadece anneyle bağlanma, çocuk evet. anne, çocuğu anne büyütür gibi düşünceler Hı. çok zor. Çünkü şunu biliyoruz. Biz babasız ya da yetimhanelerde büyüyen çocuklar nasıl bir psikolojide oluyorlar? Nasıl bir güven evet. sorunu yaşıyorlar değil mi hocam? Tabii, Bunlar tabii. çok önemli. Herkese, ebeveynlerinden birisinin kaybı bile çocuğun ileriki hayatını, duygusal dünyasını çok ciddi etkiliyor. Daha kaygılı olabiliyorlar, daha daha depresyona meyilli evet. olabiliyorlar. Mizaç özelliği de daha farklıysa tabii. Hocam biraz hatırlatalım mı? Yeni izleyenler varsa, yeni tabii. ekranların başına geçenler varsa Ahmet Bey'in öyküsü üzerinden biraz daha analizler yapacağız. Genel bilgiler verdi Hakan Hocam. Şimdi hatırlayalım efendim biz programın başında Ahmet Bey'in öyküsüyle açtık. Yeni ekran başına geçenler için bir hatırlatma olsun.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 Evi geçindirmekte güçlük çekmeye başlamıştı Ahmet Bey. Acaba iyi bir baba olabilecek miyim endişesi hayat kalitesini daha çok etkiliyor. Ahmet Bey strese sokuyordu. Ekonomik olarak ailemin sorumluluklarını üstlenebilecek miyim düşüncesiyle uykuları kaçan Ahmet Bey eve geldiğinde bu duygu durumuyla baş etmekte güçlük çekiyor. Hem eşiyle hem de çocuklarıyla arasındaki iletişimi olumsuz etkiliyordu. Ahmet Bey gibi babalık stresi yaşayanlar için uzmanımız Hakan Hoca çok güzel şeyler söyledi. Söylemeye de devam edecek diyorum. Adım adım insan Instagram hesabındayız sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz derken. Hocam Ahmet Bey'in uykusuz kalışı bir aklıma bir de şu geldi. Biraz böyle vaka analizlerinde. Evet. Ee, ne söylersiniz bu fikir mi? Şimdi gece uykusu haliyle bebek olunca Hı -hı. evdeki herkese etkiliyor. Evet, İşe giden evet. e, tabii bir de iki çocuk olduğu için çok çocuklu ailelerde gelen üçüncü ya da dördüncü bebekle stres faktörü artıyor. Tabii. Çünkü anne bebekle ilgilenince kalan iki çocuk babaya düşüyor. dört yaşındaki özellikle. Evet özellikle dört yaşındaki. Yerine. Niye dört e, yaşta daha yüksek sesle konuşuyor ben varım onaylayın evet. oynayın ben buradayım. Kaldı ki burada kardeş kıskançlığı da söz tabii. konusu olabilir. Çileden çıkabiliyor anne belki baba işteyken. E, baba işten geçiyor. Gelince anne şunu düşünüyor yani eşi evet biraz hüküme al artık evet. adam da eve geldi oh bir dinleneyim herkesin bir beklentisi var böyle aile durumlarında tabii ki aile yardımı da alınabiliyor aile terapisi ama biz genelde hem bir analiz edelim hem de önerilerde bulunalım böyle anneler babalar var ve yardım da alamıyorlar kendilerince ne yapabilirler belki bunları da söylemek isteriz hocam. Şimdi bazı şeyler çok zor hani o zorluklar mesela şunu kastediyorum. Şimdi diyelim iki çocuğun arasında bir ya da iki yaş varsa çok problem olmayabilir bazı açılardan. Çünkü kendini bildi bileli hep birisi var. İkiz gibi. İkiz gibi evet. Dolayısıyla kardeş kıskançlığı falan daha farklı seyreder. Yani özellikle yalnız iki yaştan sonra olduğunda yani iki ile altı yaş arasındaysa o 2-6 yaş arasındaki çocuk genellikle problem yaşıyor. Yani çok ustalıklı bir anne baba olacak yani onu engelleyebilecek. Neyi kastediyorum? 2-6 yaş arasındaki çocuk ben merkezlidir. Yani dünyayı kendi merkezli görür. Diyelim şurada bir çocuk olsun işte hani o yaşlarda efendim iki kişi konuşuyor benimle ilgili konuşuyorlar. Diyelim biz kavga edelim aramızda benimle ilgili ediyor. Yani her şey kendisiyle ilgili. İşte e, ne bileyim annen hastaneye gitti aa, çocuk e, getirdi İşte niye getirdi evet. hani beni beğenmediği için mi getirdi gibi güzel hep kendi merkezcil anlar. Evet. E, şimdi bir de şu var doğal bir şey tabii ki e, yeni bebek daha çok bakıma muhtaç e, anne ister istemez ona daha çok zaman ayırıyor bir de buradan geldi. Çünkü o 4 yaşındaki o 4 yıl boyunca neydi ilgiyi daha çok alan kişiydi ister istemez. Şimdi oradan da bir darbeydi diyelim. Bu sefer ne oluyor? Daha çok psikolojik hassasiyet olarak o tür yaş sıralamasında işte sevilmeme, istenilmeme gibi bir his olabilir. İşte küçük çocuklar biraz daha rekabetçi olur. Daha onlar da kıskanç olur. Büyük daha böyle itilmiş ve sevilmeyen daha böyle bir depresyona eğilimli. Hep idare olabilir. eden olduğu yani, için mi hocam? Yani e, şöyle söyleyeyim daha uyumlu olabilir hani takdir toplamak evet. için. Küçük dediğim gibi daha rekabetçi olabilir ama tabii bunlar böyle bir e, kanun gibi her çocukta böyle olur, her ailede böyle olur değil. Bunlar genel şeyler. Şimdi e, o sıralama dediğim gibi önemli. İşin e, aile açısından baktığımızda tabii hep bu konuda bir... E, duyarlılık göstermek onun e, özellikle işte kardeş olduğunda diyelim e, büyük çocukla işte biraz daha babanın belki ilgilenmesi. Hani anne çünkü mecburen öbür evet. tarafa kaydığı için ve e, hep o itinayı göstermek gerek. O itina gösterilirse hani çocuk bu travmayı atlatır. Evet. Ama maalesef bazen işte aile de o konuda çok duyarsız olup. İşte sen büyüksün ne olacak işte sus işte kardeşin bebek işte onunla ilgilenmek zorundayız gibi. Hani böyle onun üzerine bir de bağırma çağırma negatif Kuşluk tutum duygusu. binerse bu sefer maalesef o yöne doğru gidebiliyor. Hep hocam yani çocukları konuşuyoruz evet anneleri konuşuyoruz. Yani bu programda özellikle beyefendiler sizden duysun evet. istiyorum. Ee, Ahmet Bey e, gibi olanlar için beyefendiler için. Böyle bir durumda 4-7 yaş çocuğu var anne bebekle hı hı. ilgileniyor zaten akşama kadar baktı bu çocuklara işten geliyor. Şimdi o da anlaşılmak istiyor. Zaten Tabii. kaygılı ve ifade edemiyor. Belki maskeli bir depresyon yaşıyor. Ee, ama kaygıları eve gelince bir ka kavga gürültü. Akşam eve geldiği zaman evet. kavga bir gürültü. Şimdi doğumdan sonra kadının da ruhsal dengesi evet. üzgündi. Evet. Dezavantajı ne oluyor bu çocukların ve bu ailenin anne evet. de baba da ruhsal olarak Tabii. dengesini evet. sarsmış. Hani bir kişi yok ki ya evet. işte yeni baba oldu. Dur neyse ben lohusalığımı yansıtmayayım. Öyle bir durum da olmuyor olamıyor. Evet. E burada. Beyefendiler de arada kalıyor şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, eskiden hatırlıyorum ben bir 40 gün falan izin verilirdi anneye doğum sonrası. Evet. Şimdi bunlar hani bilime de e, aklı da uygun şeyler değil. Daha sonra bir 6 ay istenirse izin daha da uzadı diye biliyorum. Hı -hı. Şu anda hatta babaya da aynı şekilde. E, evet doğum izni şey. veriliyor evet. babaya da. Yani bunlar e, son derece önemli uygulamalar. Çünkü sizin yeterince bir de imkanınız yoksa diyelim evde efendim çocukla da ilgilenen ya da evin işlerini kotaran birisi varsa ekonomik durumunuz iyi ise bu stresi daha az yaşarsınız. Ha orada bile zorluk oluyor. İkizi olanların ben biliyorum imkanları da var. Bakıcı bulamıyor yani. Evet. Bırakın şeyi. Yok hiçbir bakıcı gelmiyor. Bir de salgın süreci de ne kadar etkiliyor değil Tabii, mi? Tabii o yani. da var. Her şeyimizi evet, kendimiz yapıyoruz. Ne evet. kadar önemliymiş evet. değil mi? insan-insan yani böyle bunlar günlerde Bunlar e, stresi arttıran evet. şeyler. Şimdi zaman az, hı hı. E, ilgi isteği çok. E, o zaman ister istemez bir stres sıkıntı olacak. Yani bunun başka yolu yok. Ama benim şeyim hani burada e, bu kaygıların, bu endişelerin, bu sıkıntıların ifade edilmesi, paylaşılması, karşılıklı konuşulması, çözüm aranması. Hı hı. Hani, sağlıklı yolu bu. Hani ne yapılabilir ne yapabiliriz ama burada şöyle bir şey yok yani harika bir çözüm işte tamam mucizevi bir şekilde her şeyin halledilmesi. Yani bir sorun bir sıkıntı yaşanacak amaç hani o sıkıntıyı daha yaşanılabilir hale getirmek ve o sıkıntı bir e, klinik düzeyde bir rahatsızlığa vardığında da profesyonel yardım almak. Şimdi niye klinik düzeyde bir rahatsızlığa varabilir? Bir dediğim gibi kişisel faktörler kişilik özellikleri. İkincisi ilişkiyle ilgili faktörler, o evliliğin genel durumu, ilişkinin genel durumu. Üçüncüsü toplumsal faktörler, aileler, ekonomik durum, finansal durum. Bunların hepsi etkiliyor. Bunlardaki olumsuzlukların sonucunda da o depresyon gelişiyor. Hem kadında gelişebilir, hem şeyde. Tabii bir de işin biyolojik yanı var. Hani çok enteresan şekilde Nasıl ki annede doğum öncesi doğum sonrası hormonal değişiklik oluyorsa erkeklerde de hormonal değişiklikler Ondan biraz saptanmış. bahsedelim bence bunu çok kişi evet. bilmiyor hocam. Erkekte ee, niye tabii, hormon değişsin? Değişiyor değişiyor, evet. değişiyor. Evet. en belirgin hani üzerinde çalışılan şey mesela östrojen düzeyleri artıyor erkeklerde. Hani kadınlık hormonu diye bilinir testosteron düzeyleri düşüyor. Ama nasıl denk getiriyor evet, değil mi Fıtra, Yani evet. sanki öyle bir denge var ki kainatta. O zaman onun olması gerekiyor erkekte. Ve mesela o testosteron düzeyi düşük kalırsa onların daha e, depresyonu olan kişilerde o testosteron düzeyi daha düşük bulunuyor. Hmm. Ha bu sebep midir sonuç mudur onu bilemeyiz ama sonuçta hani insan vücudu bir bütün. Evet. O beyin yanıyla hormonal yanıyla psikolojik yanıyla çevresel yanıyla bir bütün ve hep. Siz bilirsiniz hani benim yaklaşım hani o bütüncül yaklaşmak hani sadece bundandır sadece şudur işte öyle bakarsak ne olur mesela o zaman efendim testosteron verelim, düzeltelim ama böyle böyle bir basit. Onun fazlalığı da problem çünkü. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Bunlar önemliydi. Evet efendim, adım adım insan. Böyle Türkçe karakter kullanmayınca çok komik oluyor. <gülüyor> Bunu hep söylüyorum. Alışmışız diğer adrese. Lütfen Instagram'dan takip edin. He Türk yapar. Doğru mu arkadaşlar? Hocamın Instagram adresi. Onu da vermiş olalım. Takip edin diye öneride bulunuyorum. Ve sizden gelen sorulara şöyle bir bakacağım ama anneliği konuşun diyorsunuz. El insaf diyorum. Daha programın birinci ve ikinci bölüm Annelerde Üçüncüyü evet. de babaları ayıralım dedik lütfen dedik. Ee, böyle olsun istedik. Ee, ekran Evet ekranları kilitledik demişler. Alkışlar gönderiyorlar hocam. İyi yayınlar diyenler var Sağ Kübra olsun. Hanım'dan. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğim birazdan ama hocama sormak istiyorum yine. Şimdi babalığın evliliğe etkisini de konuşalım. Şimdi bu kaygıyı bireyselde konuştuk. Benim aklıma şey de geldi hocam. Oraya geçmeden önce. Biraz önerilerde de, de bulunuyoruz ya biz genelde Bulunalım bence de Bulunalım. Yani acaba böyle bir durumda ya 3 çocuk toplam Hı -hı. Anne baba stres sıkıntılı ee, Gençlik demeyelim Belki 30'lu yaşlarda biraz zor 21-22 değil ilk çocuk değil heyecanla hani Hı -hı. uykusuz kalamaman Ne olacak canım evet. ee, da değil Belli bir zaman geçmiş Hı -hı. acaba biraz aile Desteği mi almak mesela bir anneler evet. mi Yardıma gelse bir kız Hı -hı. kardeş varsa Ya da böyle bir durumdaysa Mesela benim tahmin edelim eşim böyle bir Hı -hı. Şey durum yaşıyor acaba kayınpederimi arayıp işte eşinin için Ahmet biraz sıkıntılı görüyorum, kaygılı görüyorum baba. Bu bilinci de e, ya yani hiçbir şey yapamıyorsa eşi evet, değil mi evet. karısı. Ya bir konuşsan mı acaba bir sıkıntısı <gülüyor> var. Benim de çok paylaşmıyor evet. ama gibi böyle görüyoruz bunları. Ne dersiniz? Bence sizin formülasyonunuz hani sonuçta tabii ki kurgusal bir örnek bu ama gayet yerinde. Şu nedenle diyorum ben. Şimdi birincisi hani annelik, babalık becerilerinde bir yetersizlik ve bundan dolayı bir depresyon olabilir ki Hı. Burada o çok olası değil. Niye işte Deneyim iki çocuk yani. var zaten evet. deneyin. Hani yine çok çocuğu olanlar bilir. Birinci de böyle bir acemilik yaşarsınız. ikinci de evet. daha bir profesyonelleşirsiniz Doğru. falan. Üçüncü öyle gider. gider. Ee, çünkü kişi daha rahatlıyor o zaman daha belirli hali. Şimdi burada ilk iki çocuktan sonra üçüncü olduğunda Bireysel psikolojik fakt yani diğer ikisinde de hele depresyon falan geçirmediyse kaygı yaşamadıysa hı hı. o zaman o duruma özel bence faktörlere bakmak gerek. En önemlisi de işte zamansal ve ekonomik faktörler olabilir. Çünkü e, şimdi bir görev olarak efendim ailenin geçimini sağlamak iyi şartlar sağlamak üzerine binmiş bir e, yük. Ama bunu yerine getiremediğinde hani kendisini suçlama kendisini kötü görme. Evet. Ve ondan sonra da dediğim gibi hani bizim depresyonla e, ilişkili gördüğümüz e, çok fazla hani kuram olabilir ama e, daha bilimsel kuramlara baktığımızda hani nedir insanlar niye depresyona girer psikolojik anlamda diye Hı -hı. baktığımızda bir depresif kişinin hayatında kendisini besleyen olumlu yaşantılar azalıyor. Geri çekiliyor. Geri çekildikçe mutsuzlaşıyor. Peki geri çekildiğinde ne yapıyor? Hı -hı. Kendisi, çevresi, hayat ve geçmişle ilgili olumsuzlukları düşünüp durmaya başlıyor. O boşluğu o dolduruyor. Hı hı. Hani gece diyelim yatağa girdi işte uyuyamıyor ne düşünecek bunları düşünüyor. Evet. Veya birazcık boş kaldığında onları düşünüyor. Hı hı. Artı hani faaliyet azaldı dedik ya etkinlikleri azaldı. Etkinlikleri yaparken de diyelim efendim Aa, bu adam tamam depresyonda ama televizyon seyrediyor hani. Tepe. Acaba televizyon mu seyrediyor acaba orada maç mı seyrediyor yoksa o arada kafasında yine işte ben bir şey beceremedim niye işte daha iyi bir iş bulamadım. İşte bu çocuk oldu keşke olmasaydı geçinemeyeceğiz gibi gibi şeylerle mi acaba işte bundan dolayı alacağı eleştiriyi mi düşünüyor acaba. Bakın çocuğunun okul taksitini özel okula gönderiyor diyelim imkanları iyi ama imkanları azalmış acaba işte bunu gönderebilir miyim ne bileyim ilk ikisini şu imkanlarla yetiştirdim bunu yetiştirebilecek miyim Hı. gibi gibi e, çok kişisel bir kısmında çok genel e, kaygı konumuz var. Hı. Ama orada da ne oluyor işte e, maalesef yine o depresyonun verdiği o keder ve isteksizlikle enerji azalmasıyla sorun çözümü yerine kişi sadece ve sadece bunları düşünmeye ve kurmaya başlıyor. O da çözümden de uzaklaştırdığı için daha da arttırıyor evet. sorunu. Burada hocam işte eşin eşle arasındaki iletişimi de etkiliyor ya evet. uzaklaşıyorlar fiziksel anlamda. Tabii doğum yaptıktan sonra kadın erkek Hı -hı. ilişkileri de evet. daha farklı bir düzeye geliyor. Burada tabii ki erkek daha da yalnızlaşıyor. Anne kanatlarının altında çocukları alınca evet. haliyle az önce bahsettiğimiz gibi evde bir izole durumu olabiliyor. Tabii. Evlilikleri nasıl etkiliyor? Babanın kaygısı. Şöyle düşünelim bir kere çocuğu etkiler o çocukla da ilgi azalması olduğu evet. için yani bağlanma Hı. sağlıklı olmaz. Hele biraz daha ileri yaşta daha da önemli erkek çocuklar için babayla sağlıklı bir bağlanma yapmak. Hangi yapma. yaş önemli onu verelim mi o bilgiyi yani daha çok. Şöyle diyeyim ilk yaşlar fiziki bakım önemli yani Hı. sıfır ila altıncı ay işte sıcaklık bakım kucaklama o şimdi Anne sağlansın. Baba da sarılabilir hiçbir mazul yani yok. Yani Baba da besleyebilir. <gülüyor> emzirme durumundan dolayı. Evet. O da var ama baba da ne bileyim işte Hı -hı. süt sahibi besleyebiliyor. Yani Hı -hı. mühim olan. Orada dışarıdan şey, gelmesi ve zamanında evet. doğru ve zamanda Evet. Ve fiziksel temas hani o altının temizlenmesi, hani karnının ağrımaması, gazı olduğunda şey. Yani bu ama böyle yavaş yavaş özellikle 2-3 yaştan sonra psikolojik gereksinimler o fiziki temas dışında gülümseme, takdir etme, konuşma, Dokunması onunla diyaloğa girme değil mi? Mesela annenin yüzünü bile ya da babanın yüzünü bile asıldığını gördüğünde çocuk hemen onun da moodu, duygu durumu düş düşebiliyor. Şimdi şey de şöyle bir baktığımızda hani o anne baba ilişkisi diyelim yani anne baba ilişkisinde o düşme neden oluyor? Bir Tabii ki bu işte çocuğa zaman ayrılması bakım vesaire diyoruz ama bir şeyde şu olabilir. Şimdi çocuk doğmadan önceki diyelim işte anne ve babanın karşılıklı eşlerin birbirine karşı daha doğrusu tutumlarını ele alsak işte ne kadar olumlu etkileşim var, ne kadar eleştiri var, ne kadar işte konuşma var. Hani bir envanteri paylaşım ne? Sonra da efendim çocuk doğduktan sonraki şeyi çıkarsak işte ne kadar eleştiri var, ne kadar övgü var, ne kadar takdir var, ne kadar kızma, bağırma, olumsuz etkileşim var. Yani düşünün öyle bir durumda eğer az konuşuluyorsa ve konuşulan şeylerinde çoğu da şikayetse. İşte efendim sen ilgilenmiyorsun sen bakmıyorsun işte ne olacak o da senin görevin ben de şunu yaptıydım o zaman ne oluyor karşılıklı bir. Negatif etkileşim yani şuna dönüyor ilişki iki tarafta sürekli birbirini eleştiriyor yani birbirinin hoşlanmadığı ne varsa onu yapmaya çalışıyor. Çünkü siz karşı tarafı öfkelendiğinizde artık amacınız ne oluyor? Onun canını acıtmak yani ben de onun canını acıtayım evet. ve bu sefer maalesef hani ülke arası ilişkilerdeki şeyler gibi böyle bitip tükenmek bilmeyen kan davaları gibi ya da insanlar arası eşler arası bir şey başlıyor rekabet ve mücadele e bu da işin doğasına ters niye yani doğasına ters derken hani bir takım oyunu bence evlilik hani burada bir altlık üstlük anlamında söylemiyorum İki tarafında bir takım yaptığı şeyler var fonksiyonları var bu birinin ki üstün birinin ki alt anlamında değil ama o fonksiyonlarla ilgili bu sefer yapacakları şeylerle ilgili eksiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Karşılıklı eleştiri, birbirini suçlama, ondan sonra belki bir tarafın geri çekilmesi, böyle bir şey gibi duvar gibi hiç bir şey duymama, cezalandırma, susma, konuşmama başlıyor. O zaman maalesef o depresyonlar da her iki tarafta da, Yoğunlaşıyor. Evet ee, aslında çok güzel analiz ettik. Bütün faktörleri konuştuk evet. hocam Ahmet Bey'in e, durumuyla alakalı. Ailesini, çocuklarını, kendi iş durumunu her şeyi e, değerlendik. Bundan olabilir, şundan olabilir. Bütün bu olan bitenin yanında şunu kabul etmek. Sanırım kabul belki de çok doğru. Yani çözümün ilk adımı e, bu iş hani insana evet. sıkıntı yaşatabilir. Sıkıntı yaşamak da doğaldır. Hı hı. E, sorun yaşamak doğaldır. Bir rahat hayatın. yok şu an için. Evet doğasında vardır. Hı hı. Ve e, benim mühim olan şey sorun yaşamak değil o soruna nasıl tepki verildiği hı hı hı. yani o soruna daha sağlıklı daha hani ben ne istiyorum işte iyi bir baba olmak istiyorum iyi bir eş olmak istiyorum. İyi bir baba ve iyi bir eş olma adına nasıl düşünüp nasıl davranabilirim. Evet. Çünkü Kaygıyı düşünmek yerine evet. bu konuda kaygılanmak yerine peki bunun çözümünde ne yapabilirim yerine koymak evet. belki kaygı yerine daha Çok üretken doğru. bir düşünce oluşturur değil mi? Yani burada ben ne istiyorum mesela Hı. diyelim işte çocuğuyla ilgili kaygısı da olabilir ne bileyim altını değiştirmesi gerekiyordur bakımını üstlenmesi Hı. gerekiyordur. Acaba efendim şey yaparken biber ondan verirken boğulur mu? Genzine kaçar mı? Evet bu korku Gece, yaşayan babalar uygunat, çok. E, ters dönüp ne bileyim nefessiz kalır mı? Ya da bir öksürürse hemen yoksa. koşuyor aman evet. boğuldu mu? Şimdi o zaman hep düşünecek şey ne? Ben ne istiyorum? Ben çocuğumun sağlıklı olmasını istiyorum. E, yaşamasını istiyorum. Ardından mühim olan ne? Bence e, mesela diyelim böyle bir sürece giriliyor. Çok güzel e, Türk hocalarımızın yazdığı Türk diye özellikle belirtiyorum henüz sonuçları yayınlanmadı ama e, şimdi bir yabancı çeviri kitaplar var bir de hani e, Türkçe yazılmış doğrudan doğruya kitaplar var ha bir de tabi şöyle var yabancı kitapları <gülüyor> alıp çevirip kendi imzasıyla yayımlamak da var onları bir kenara bırakıyorum ama hakikaten konunun uzmanı olan çok değerli hocam geleneksel var. kodlarımızı çözmüş. Evet şekilde aslında aynen. bu çok önemli çünkü bir Amerikalı bir psikoloğun Türkiye'deki yaşananları anlayamaz biz yani de onları yani hakeza. Çok değerli böyle çocuk psikiyatrlarımız var ve onların anne babaya dönük yazdığı kitaplar var. Evet. Çok sayıda hani bulabilirler hatta daha sonra belki bir liste bile bile verebiliriz. Evet. Yani şimdi bir efendim hamilelik dönemi yaşanıyor ne yapıyorsun Hani ne yaptın dediğim gibi yaptığımız şey hı. önemli. E bekledim işte annemden babamdan gördüğümle şey yaptım televizyondan ne bileyim yarım yamalak dizilerden gördüğümle evet. geliştirdim. Ya bu işte uygun değil yani biraz hazır biraz bilse yani bir yaşında çocuğun özelliği nedir? Altı aylık çocuğun özelliği nedir? Bu sadece annenin bilmesi gerekmiyor babanın da. Evet. Ha, bu arada bazen şunu da görüyoruz bu sefer onu da söyleyelim. Çok aşırı hazırlananlar var o da sağlıksız. Onun dengesini tutturmak. O zaman gerekiyor. çünkü iki taraf birbiriyle kavga etmeye başlıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şöyle beslenecek şöyle yapılacak diyor öbürü diyor ki hayır böyle beslenecek diyor. Tabii o da bir problem. Evet. O, o zaman da bir üçüncü şahıstan fikir evet. almak Aslında bu e, demek ki bu kaygıları önlemek adına biz önce bir gelecek yani şöyle bir şey var. E, hazırlanmak. Hazırlanmak. Basit bir örnek vereceğim müsaadenizle hocam. Efendim yaz tatili gelmeye yakın ne yapıyoruz? Tatil yerleri için rezervasyonlara başlıyoruz değil mi hocam? Gideceğimiz e, otelse işte ne bileyim bir evse değil mi? Ne yapıyoruz? Önce oraya evet. gidiyoruz. Hangi sezonda gidelim? bakıyoruz şu sezonda daha kalabalık evet. oluyor ha, Ağustos'ta daha sıcak oluyor gel işte Zirandım evet. bak ne kadar çok dikkat ediyoruz değil mi bir araba alacaksınız beyefendiler ne yapıyorsunuz giriyorsunuz bir siteye bakıyorsunuz tüm özelliklerine çiziyi var mı bilmemesi evet. var mı ee, evet. e, eksperte evet. götürüyorsunuz bu kıymeti nedir tabii. yani inci ne ne kadar alacağımız arabayı gideceğimiz tatilleri e, yapacağımız bir yatırımı inceliyoruz e, der, ev, mi, alırken. Var mı? ev alırken evet. de e, bir çocuk dünyaya getiriyoruz yani peki ya, tamam Allah tabi Tabii ki sağlık sıhhat versin, gücü verir, tabii ki büyür, rızkıyla gelir ama birazcık şöyle e, aklı selim bir şekilde olup evet. hazırlanmak, bu ruhsal hazırlığı da sağlayacak Kesinlikle. çünkü ben sadece şunu demiyorum ya çocuk olmadan önce siz bir düşünün iki yıl bir yatırım yapın bankaya benim bahsettiğim bu değil. Bu fikre ruhsal anlamda zihinsel anlamda hazır olmak evet. sizin strese karşı kalkan etkisi yapacaktır. Tabii. Yoksa maddi tabii ki tabii. E, orada hani Allah yardım edecektir İşiniz gücünüz de varsa zaten bu konuda tereddüt yaşamazsınız çünkü, ama öteki önemli hocam. Çok kısa bir parantez açayım şimdi kaygıyla ilgili yani kaygı ne zaman artar? Tehdit tehlike olasılığını büyük görüyorsanız evet. yani işte çocuğumun başına bir şey gelebilir. Olacak olayı da kötü görüyorsanız ne bileyim olabilir, geceliğin Hı -hı. ölebilir işte e, bebeklerde görülen bir şey. Hı -hı. Başa çıkma gücünüzü küçük görüyorsanız yani sizin bu konuda bir bilginiz yoksa bir beceriniz yoksa aldığınız yine dış destekleri de az görüyorsanız bize işte kimse yardımcı olamaz Hı -hı. eşim de zaten bu konularda tecrübeli değil. E o zaman bunun sonucu kaygı olur. Ay. Kaygıyı nasıl azaltabiliriz? Bilgimizi, başa çıkma gücümüzü ve destek kaynaklarımızı arttırarak da azaltabiliriz. Evet bunlar önemli. Hocam bu arada babalardan birisi yazmış ekrana kilitlendik diye. Ne güzel babaların izlemesi önemli. Hanımefendilerin izlemesi de eşlerini anlaması açısından önemliydi. Şimdi bir soru araya ekleyeceğim. Çünkü Ahmet Bey'in durumunu gerçekten hem formüle ettik hem analiz ettik. Ne yapılması gerekiyor bunlardan bahsettik ama Ümran Hanım demiş ki e Babaların yeni ergenliğe girmiş ve girmekte olan çocuklara yaklaşımı tutumu nasıl olmalı? Bunu da konuşabilir misiniz demiş. Belki hocam örnekler verebilir. Tabii. Bu da bir şey. Yalnız yeni ergenliğe girmiş Tabii. olan erkek çocuğuysa farklı oluyor. Kız çocuğuysa konu. farklı değil mi hocam? Yeni bir konu. Ne söylersiniz? Çünkü ayrı bir Ayrı bir konu. konu. Belki Olacak şöyle olur. genel taslak. Yani bir ergenlik dönemine girmiş bir çocuğunuz varsa, babaya karşı isyan evet. e, bayrakları açılmışsa, evet. odalar kapanılıyorsa, babayla bir rekabet hali de varsa, bir güç otorite yapıyorsa, e, Genel tavsiyeler verelim hem cevap vermiş olma Birinci kadına. söyleyeceğim şey e, o, o kişinin artık çocuk olmadığını fark etsinler. Çocuk değil o. Yani çocuk geride kaldı bitti. Yani en önemli problem bu. Siz onu çocuk olarak görürseniz otur kalk yat şöyle yap böyle yap o zaman ne olur e, çocuk sizden uzaklaşır. Hı. İkinci şey. Çocukla asla rekabete girilmemeli, inatlaşılmamalı. Üçüncü belki husus çocukla ilişkinizin iyi olması gerek. Yani ergenle ilişkinizin iyi olması gerek. İlişkiniz kötüyse hiçbir kavramı, hiçbir sizin iletmek istediğiniz mesajı, kültürel mesajı, ahlaki mesajı, davranışsal mesajı çocuk almaz. İlişkinizi iyi tutmanız lazım. Biraz da hani rahat olmak ve gevşemek lazım. Yani böyle... Hemen bir ölüm kalım meselesi işte şöyledir böyledir. Yani çocuk ergen size ne derse desin onu bir e, dinlemek anlamaya çalışmak konu ya öyle mi bu nasıl oluyor? Onun yerine hep gördüğümüz ne? Biz hep şey yapıyoruz efendim şu şöyle yap bunu böyle yap. Şimdi bunların hepsi insanları uzaklaştırıcı şeyler. Ben size gelsem burada efendim program şöyle yapın bu dekor şöyle olmalıydı bu böyle mi olur desem. Yani rahatsız olursunuz evet. bu doğal bir şey ama ise biz bunu kendi çocuğumuza yapıyoruz. Yani bunu siz bir arkadaşınıza yapsanız arkadaşınız uzaklaşır. Yine orada da bence ilk ebeveynler şuna dikkat etsin ya ben bu çocukla ne kadar konuşuyorum. Ses kayıt cihazına hatta telefonlar da var kaydetsinler bir günlük konuşmalarını hmm. bir gün boyunca ne diyorlar çocuğa? Hani çok neler güzel soruyorlar. bir fikir kendinizi evet. ayna tutmak açısından yani şahane bir tavsiye. Yüzde kaç acaba akıl verme şunu şöyle <gülüyor> yap bunu böyle yap şunu niye böyle yaptın yatağını niye toplamadın evet. işte o da niye dağınık şu derse çalış. yani biz zannediyoruz ki bunları söyleyerek efendim bunları yap bunları söyleyerek sadece ilişkiniz bozulur o kadar. Bunu hep söylemişsiniz siz hocam geçmiş evet. programlarda da bu arada Hanife Hanım Avusturya'dan bizi izliyormuş teşekkür ederiz efendim yurt dışından da ne izlenmek bizim için. Ee, önemli şimdi ben şunu da söylemek istiyorum biraz kaygılı baba olunca. <Gülüyor> hani biz sadece yeni doğmuş bebeğine biçmeyelim bunu. Ergenlik döneminde olan çocuklar, gençler varken kaygılı babalar işte hı hı. senden bir adam olmaz evet. ne zaman, bir baltaya sap olamadın derste çalışmıyorsun evet. ne olacak diye gerçekten bir kaygıyla çocuğunun bir yerlere gelmesini isteyen babalar var ama bu kaygıyı çok fazla ya da kaygı veya bu olumsuz durumuyla çocuğunu çok baskılayan, çok evet. koruyan korumacı, hiçbir yere göndermeyen aman araba çarpar, aman beceremezsin, aman şu Şöyle aman böyle olur. Şimdi böyle babayla ergen arasındaki ilişkide ne olacak? Burada ergen mi babacım? Kaygılarını anlıyorum. Böyle bir şey bekleyebiliriz Onun 14 onları dışında. Şey. Seni anlıyorum babacım. Şu an kaygılısın. Şimdi er, ergen e, neyi yapmaya çalışıyor? Hı. Kendi kişiliğini, kimliğini, insan olarak varlığını ortaya koymaya, geliştirmeye çalışıyor. Siz ona akıl verdikçe ya da sen başına şu gelir, şuna dikkat et dedikçe ne diyorsunuz? Mesaj sen zayıfsın. Ne olup ne bittiğini bilemezsin, farkında da değilsin, e, tam da onun duymak istemediği mesajı vermiş oluyorsunuz. Şimdi Ergenlik döneminde akran onayı önemlidir, ailenin onayı önemli değildir. Onlar için de beğenilmek, kendi kişiliğini, kimliğini geliştirmek önemlidir. Şimdi eğer biz sürekli bir şeylerin e, dışarıdan tamamlandığı, dışarıdan söylendiği, dışarıdan öğretildiği bir e, çocuk yetiştirirsek... O zaman ne olur hani işte eğriyi doğruyu bilemez. Ne yapması gerektiğini bilemez. Bir ergenin çocuğun hatta çocukluktan itibaren o belli yaşlardan itibaren kendi yaşadı, yaptıklarının sonucunu bizzat yaşaması gerek. Eğer biz o sonuçları ona yaşatmıyorsak devreye girip olayları hallediyorsak efendim ders çalışmadı yok öğretmeniyle konuşuyoruz sınıfı geçirtiyoruz hani onun yerine oturup ne bileyim ödevi yapıyoruz. Evet. Veyahut da tam tersi yani bu bağımlı tipi oluşturur. Öbür tam tersine bağırmak, çağırmak işte oradan da kendine güveni az. E kendine güven duymuyorsa zaten hayatta girişimci olamaz. Hani bugün bir Gerçekten bir şey baltı yaparız. hesap olamamasının sebebi bu olur aslında. Olabilir tabii. Evet. Evet. Hocam şimdi vakitte ilerlerken biraz ya Ben son... şunu söyleyeyim. Ha, Şimdi biz disiplini hep şey gibi anlıyoruz, ceza, bağırma, çağırma, uyarma. Disiplin dediğimiz şey, latince kökeni de o, bir şey öğretmek demek. Yani çocuk ergen, istemediğiniz bir şeyi yaptığında... Ben ne istiyorum? Ben bu çocuğun neyi öğrenmesini istiyorum? Bunu sorsun. Her kaygılı, yani bu aslında her baba için geçerli, evet. her ebeveyn için geçerli, her birey için geçerli olan bir şey. Meramı derdi olan kişi ben ne istiyorumu bir kendine evet. bir sorsun. Aynen. O cevap muhakkak çıkacaktır. Ahmet Bey'in nezdinde tüm babalara seslenirken bugün Ahmet Bey gibilere de, başta Ahmet Bey olmak üzere söylüyorum, böyle kaygılı olan babalar varsa, Dostlarıyla bir araya gelmesi, tecrübe olmuş böyle 2-3 çocuk büyütmüş babalar evet, değil mi? Tabii. Bu e, grup terapisinde e, Avrupa'da Kesinlikle. yapılan bir şeydir hocam. Evet, Bunu evet. Türkiye'de tabii henüz evet. böyle bir şey yok ama kendi arkadaş çevresiyle baba olmuş, deneyimlemiş onlarla bu duygularını korkularını paylaşsa çok e, hoş olsun. olmaz mı? Bu da bir tavsiye olsun bu babaları. Şu, Konuşmuyorsunuz, e, ah siz konuşmadığınız evet, için evet, içinize evet. gömüyorsunuz o kaygıları. Şimdi e, grup terapisi hani çeşitli rahatsızlıklar için yapılan bir şey ama... Mesela baba olma ile ilgili destek grubu ben de bilmiyorum hakikaten. Hı hı. Anne e, hamile grupları falan oluyor ama babalıkla ilgili duymadım. Aslında öyle bir grubun varlığı bile böyle bir şeylerin yaşanabileceğini ve normal olduğunu mesajını verir. Sadece ben değilim. Evet Bu aynen o çok önemli. Evet. Yani. E, hocam. Ben zaten hissettim <gülüyor> vaktini. <gülüyor> Kalkınca hocam. Evet vaktimiz hocam seans süresi tadında. Evet, İyi değil mi? Evet, çok güzel. Sizin gibi bir hocamızı söylemiş olalım. Bir seanstaydık aslında. İzleyenlerimize de rehberlik etmeye gayet ettik. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağlık. İnşallah yararlı olmuştur. Kesinlikle öyle oldu diyorum. Ve efendim e, biz ailen sürenin sonuna geldik. E, Ahmet Bey'in izniyle tüm babalara seslenmiş olduk. Kaygılarınızı nasıl yöneteceksiniz? Neler yapacaksınız? Hakan Türkçapar hocamdan dinledik. Ve efendim... Ee, hep söylediğim gibi insan olma yolunda giderken hiçbir sokak çıkmaz değildir. Bugün de çıkmaz sandığınız bir sokağın kapısını göstermeye gayret ettik. Umarım faydalı olmuşuzdur diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Adım adım İnsan bitti. Hoşçakalın.